Sümeyye radiyallahu anha Hazreti Sümeyye, İslam tarihinde Allah yolunda canını feda ederek şehit olan kadınların ilkidir. O hem şehadet mertebesini kazandı, hem de bu kervanın ilki olma bahtiyarlığına erdi. Sümeyye radiyallahu anha, Ebu Huzeyfe'nin cariyesiydi. Ebu Huzeyfe onu, Yemen'den gelen ve kendisine sığınan Yasir'le evlendirdi. İşte büyük sahabi Ammar bin Yasir bu evlilikten doğdu. Bu bahtiyar ailenin her ferdi İslamiyet'i daha ilk zamanlarda kabul ettiler. Akabinde de akıl almaz işkenceler başladı. Kendilerini koruyacak biri yoktu etrafta. Bu sebeple nasıl olsa kimseleri yok diye insafsız müşrikler işkenceyi her gün arttırıyorlardı. Güneşin en tesirli olduğu bir zamanda kızgın taş ve kumların üzerine yatırıyorlardı. Bir defasında yine onlara işkence yapılıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerlerine geldi bütün bu çileye sırf Müslüman oldukları için maruz kalan bu bahtiyar aileyi şöyle müjdeledi. Sabredin ey Yasir ailesi! Sabredin ey Yasir ailesi! Sizin mükafatınız cennettir. Yasir radiyallahu an büyük bir teslimiyet içinde, sadece öğrenmek için, Ey efendim vakit hep böyle mi geçecek diye sordu. Peygamberimiz Allah'ım Yasir ailesine rahmet ve mağfiretini ihsan et diye duada bulundu. Bu onları teselliye yetmişti. Aradan birkaç gün geçmiş, yeterince yaşlı ve bakımsız olan Hazreti Yasir daha fazla dayanamamıştı. Ruhunu teslim etmiş, Erkeklerden ilk şehit olma bahtiyarlığına erişmişti. Hayat arkadaşının şehit olması, Kendisinin ve çocuklarının, Hala gözü dönmüş müşriklerin elinde bulunması, Hazreti Sümeyye'yi çok yıprattı. Kendisinin de, Bu insanlık dışı muamelelerle, Daha fazla dayanamayacağını anlamıştı. Bir gün, Ebu Cehil, çıktığı yanına geldi. Ona öyle işkenceler etti ki, dininden dönmeye davet etti. Fakat ne yaptıysa, onu küfrün karanlığına döndüremedi. Sonunda bu yaşlı kadıncağıza, hakarette bulundu. Sen dedi, ancak güzelliği hoşuna gittiği için, Muhammed'e iman ettin. Hz. Sümeyye, bu hakarete dayanamadı. Ebu Cehil'e öyle ağır sözler söyledi ki Ebu Cehil iyice kudurdu. Elindeki mızrağı bu mübarek kadına saplayarak onu şehit etti. Allahu Teala rahmet buyursun. Ve Ümmü Varaka annemiz radıyallahu anha Allah yolunda cihat etmeyi, şehit olmayı arzulayan annelerimizden. Bedir Savaşı için ordu hazırlık yapıyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Ey Allah'ın Resulü! Müsaade eder misiniz? Ben de sizinle birlikte harbe katılsam, yaralılarınızı tedavi ederim, hastalarınıza bakarım. Belki Allah yolunda bana da şehitlik nasip olur diye ricada bulundu. Fakat Peygamberimiz hiçbir kadının Bedir Savaşı'na katılmasına izin vermedi. Ama Ümmü Varaka'yı Allah sana şehitlik nasip edecektir diye müjdeledi o an. Nasıl sevindi annemiz? Bundan sonra Peygamber Efendimiz aleyhisselam, Kendisini her gördüğünde şehide diye hitap etmeye başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman Ümmü Varaka'yı ziyaret eder, halini hatırını sorardı. Sahabiler de onu sayarlardı. Ümmü Varaka radiyallahu anha dini meselelerde bilgi sahibiydi. İslamiyet'i en güzel şekilde yaşamaya gayret gösteriyordu. Ev halkına bu hususta yardımcı oluyordu. Onun biri erkek, bir de kadın, iki kölesi vardı. Vefatından sonra onların hürriyetlerine kavuşturulmalarını vasiyet etmişti. Lakin köleler hırsa kapıldılar. Şeytanın da telkeniyle, bir an önce sözde hürriyetlerine kavuşmak düşüncesiyle, Ümmü Varaka annemizi şehit ettiler. Bu hadise, Hazreti Ömer'in (radıyallahu anh hilafeti devrinde yaşandı. Halife Ömer, Bunu duyar duymaz, Resulullah doğru söyledi, dedi. Çünkü Efendimiz aleyhisselamın müjdelediği şehitlik, gerçekleşmişti. Bu hadise, bütün Müslümanları derinden üzdü. Hazreti Ömer radıyallahu an suçluların derhal yakalanmasını emretti. Yakalandılar. Suçlarının cezası idamdı ve bunu ödediler. Medine'de asılan, idam edilen ilk suçlular bu iki köle oldu. Hazreti Ömer radıyallahu an'ın hayatının aktarıldığı eserlerde görüyoruz ki Zaman zaman halife arkadaşlarına kalkın gidip şu şehidenin kabrini ziyaret edelim dermiş ara ara ve sonra da hep beraber kabri ziyaret ederlermiş. Allahu Teala kendisinden razı olsun. Amin. Ve Ümmü Ümare radiyallahu anha annemiz. Daha ziyade Nesibe Hatun diye Kendisini hatırlıyoruz. Medine'li Müslümanlar, Peygamber Efendimiz'e ve ona iman edenlere kuca kaçmışlardı Onları bağırlarına basmak için sabırsızlanıyorlardı. İkisi kadın 75 kişi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşmek, onu Medine'ye davet etmek gayesiyle Akabe'ye gelmişlerdi. İşte bu iki kadından birisi, Asıl ismi nesibe olan Ümmü Ümareydi. Radiyallahu anha. Kimdi kendisi? Uhud savaşının en şiddetli anında vücudunu Efendimiz'e siper etmiş, örnek kahramanlığıyla ismini tarihe altın harflerle yazdırmıştı. Peki Uhud'da neler yaşandı? Gelin bu hadiseyi kendisinden dinleyelim. Ohud'a gitmiştim. Müslümanlar ne yapıyor bir bakayım diye düşündüm. Yanımda su da vardı. Resulullah'ın yanına kadar yaklaştım. Sahabilerin arasındaydı. Galibiyet Müslümanlardandı. Fakat çok geçmeden mağlup duruma düştük. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafındaki sahabiler ya dağılıyorlar veya şehit oluyorlardı. Etrafında çok az kimse kalmıştı. Kendisine bir zarar gelmesinden endişe duydum. Hemen yetiştim. Müşriklerle savaşmaya başladım. Kılıçla, okla, elimden geldiği kadar müşrikleri Resulullah'tan uzaklaştırmaya çalışıyordum ama yaralandım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında on kişi kalmıştı. Ben, Oğullarım ve beyim, Efendimizin önünde müşriklerle çarpışıyor, onları uzaklaştırmaya çalışıyorduk. Efendimiz, yanımda kalkan olmadığını gördü. Kalkanı olan birine, ''Ey kalkan sahibi, kalkanını savaşana bırak.'' buyurdu. Ben o kalkanı aldım ve kendimi korumaya başladım. Derken, bir süvari bana vurdu. Kalkanımla korundum. Hemen ardından, ''Atının ayaklarına kılıçla vurdum. At sırtının üzerine yıkıldı. Adam düştü. Efendimiz bunu görünce oğluma, ''Ey Ümmü Ümare'nin oğlu, annene yardım et.'' buyurdu. Savaş böyle devam ediyordu. Nesibe Hatun, Efendimizin etrafında adeta bir pervane olmuştu. Dönüp duruyordu ve savaş bitti.'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Uhud günü sağıma soluma döndükçe hep Ümmü Ümare'yi yanı başımda çarpışırken görüyordum. Yani kendisinin bu fedakarlığını takdir etmişti. Bir ara Ümmü Ümare'nin oğlu yaralandı. Buna çok üzüldü. Anneydi. Fakat bunun diğer sebebi Oğluna olan şefkati değil, onun Resulullah'ı korumasından geri kalmasıydı. Hemen ciğer paresinin yanına gitti. Evladının yarasını sardı. Sonra da, ''Kalk yavrum, kalk, ne olur, müşriklerle çarpışmaya devam et.'' dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüm bunları gördü. Nesibe Hatun'un bu fedakarlığı karşısında, ''Ey Ümmü Ümare, senin katlandığın, dayanabildiğin şeye herkes katlanabilir, dayanabilir mi?'' buyurarak iltifat etti. Ümmü Ümare'nin radiyallahu anh oğlu, bunları duyunca hemen ayağa kalktı, müşriklerle çarpışmaya devam etti. Bir ara oğlunu yaralayan müşrik oradan geçiyordu. Peygamberimiz aleyhisselam, işte. ''Oğlunu vuran adam şu.'' buyurdu. Bu büyük İslam mücahidesi hemen harekete geçti, bir kılıç darbesiyle adamın ayaklarını kesti. Peygamberimiz mübarek dişleri görününceye kadar bu manzaraya tebessüm etti. Öyle bir manzara ki, müşrikler her yerden saldırıyorlar. Efendimizin vücudunu ortadan kaldırmak tek hedefleri. Bir ara, Azılı müşriklerden i̇bn Kamia Efendimizin yanına kadar sokulmuştu. Bir fırsatını bulunca da, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü yaraladı, iki dişini de şehit etti. Bir anda, Efendimizin güzel yüzü kanlar içindeydi. Bunları gören Ümmü Ümare, Azılı müşriğin üzerine hücum etti. Birkaç darbe indirdi fakat, İbni Kamiya üst üste iki zırh giymişti. Bu sebeple o kılıç vuruşları tesir etmiyordu. Bu arada bu nasipsiz müşriğin darbesiyle omzundan ağır bir şekilde yaralandı. Yetişen sahabiler İbni Kamiya'yı geri püskürttü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin yaralandığını görünce oğlu Abdullah'a annenin yarasını sar buyurdu. Sonra da bu bahtiyar aileye Şu müjdeyi verdi Allah'ın bereketi üzerinize olsun Annenin makamı Filan ve filanın makamından hayırlıdır Babanın makamı da Filan ve filan hayırlıdır Senin makamınsa Filanların makamından hayırlıdır Allah sizin ailenize rahmet etsin Bunların hepsini Nesibe Hatun duydu. Elbette sevincine diyecek yoktu. Fakat o bu fırsatı daha iyi değerlendirmek istiyordu. Ya Resulallah ne olur dua edin de cennette size komşu olalım ricasında bulundu. Efendimiz Aleyhisselam bu bahtiyar kadını kırmadı ellerini açtı. Allah'ım ''Bunları cennette bana komşu ve arkadaş eyle.'' diye dua etti. Bir düşünün Nesibe Hatun'un sevincini. ''Bu kadar yeter. Bana artık ne musibet gelirse gelsin. Hiçbir şeydir.'' dedi, sevinçten gözyaşı döktü. O savaşta, Uhud'da, Hazreti Ümmü Ümare, radiyallahu anhanın 13 yerinden yaralandığı tespit edildi. Bunların en ağırı omzundan aldığı yaraydı. Bir sene kadar onun tedavisiyle uğraştı. Böyle bir hatundu. Ümmü Ümare'nin radiyallahu anha Efendimizin yanında apayrı bir yeri vardı. Zaman zaman kendisinin ziyaretine gider gönlünü alırdı. Uhud Savaşı'ndan başka efendimizle beraber Hayber ve Huneyn savaşlarına da katıldı ve umre seferinde de bulundu. Nesibe Hatun aynı zamanda iyi bir anne demiştik. Her anne gibi çocuklarını en güzel şekilde terbiye etmeye çalıştı. Bu fedakar evlatlar hayatları pahasına da olsa hak ve hakikati söylemekten çekinmeyen evlatlar oldular. Size o zamanları daha duygulu, belki de gözünüz yaşaracak bir şekilde anlayabilmeniz için bir hadiseyi nakletmek istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmişti. Zaten, Kendisini gören gözlerin bir daha onu göremiyor olması en önemli acı sebebiydi. Bir imtihan daha oldu. Ümmü Ümare'nin oğlu Habib radiyallahu an Amman'dan Medine'ye gelirken yolda o zaman Müseylemetül Kezap'la karşılaşmıştı. Kimdi bu? Kendine peygamber diyen bir soytarı. Müseyleme, Habib'e, sen Muhammed'in peygamberliğini tasdik ediyorsun öyle mi? deyince evet dedi oğlu Müseylime. Benim de Allah'ın resulü olduğuma şehadet getirmez misin deyince bu kahraman sahabi asla böyle bir şey demem dedi. Müseylime Hazreti Habib'in kolunu kesti o an. Sonra sözünü tekrarladı. Habib radıyallahu an yine kabul etmedi. Diğer kolunu da kesti. Yine sordu. Hazreti Habib imandan aldığı güçle yine vallahi hayır cevabını verdi. Çok kuzan Müseyleme onu feci bir şekilde şehit etti. Ve bu haber annesine de gidecekti. Kara haber tez duyulur denir. Bu haber ulaştı. Lakin Sabır ve metanetle karşıladı durumu. Onun ebedi saade, saadeti ermesi, üzüntülerini hafifletmeye zaten kafi gelmişti. Zaten onu bugünler için yetiştirmemiş miydi? Onu asıl üzen, peygamberlik iddiasında bulunan bu yalancının, hala ortalarda dolaşmasıydı. Müslümanlar bir gün, bu zalime haddini bildirmek üzere ordu hazırlarsa, o zaman kılıcımı çekip bu orduya katılacağım dedi. Sabırsızlıkla işte bu günleri bekledi. Nihayet beklediği an geldi. Hz. Ebubekir Bekir an meşhur İslam kumandanı Hz. Halid radiyallahu an kumandasında orduyu hazırlatıp müseylemenin üzerine gönderdi. Bu orduda diğer oğlu Abdullah da vardı. Elbette annesi Ümmü Ümare'de. İki ordu Yemame'de karşı karşıya geldi. Aralarında şiddetli bir savaş oldu. Ümmü Ümare radiyallahu anha yine büyük kahramanlıklar gösterdi. Orada da birkaç yerinden yaralandı. Neticede Müseyleme'nin ordusu mağlup oldu. Hz. Abdullah, Müseyleme'yi ağır bir şekilde yaraladı. Ashab'tan Vahşi radıyallahu anh son darbeyi indirdi ve canını cehenneme postaladı. Müseyleme'nin öldürüldüğü haberini alan Ümmü Ümare, sevinçten şükür secdesine kapandı. Bugünleri gösterdiği için, Cenab-ı Allah'a hamd etti. Ve ordu Medine'ye dönüyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu an olanları duydu, bu kahraman kadını ziyaret etti. Geçmiş olsun, dileğinde bulundu. Halifeliği müddetince de kendisine izzet ve ikramdan geri kalmadı. Bu bahtiyar kadına Hazreti Ömer de büyük iltifatlarda bulunmuştu. Zaman zaman ziyaretine gitmiş, gönlünü almıştı. Ümmü Ümare'nin radıyallahu anha nerede ve ne zaman vefat ettiği konusunda net bir bilgi bulunmamakta. Allahu Teala rahmet buyursun. Derecesini ali eylesin. Amin. Kardeşlerim, bir başka annemiz Ümmü Haram radıyallahu anha. Kendisini daha çok Kıbrıs'ın manevi bekçisi diye biliyoruz. Hala Sultan diye biliniyor. Asıl adı Ümmü Haram. Kendisi Enes bin Malik radıyallahu anın teyzesi. Aynı zamanda ne oluyor? Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem süt teyzesi oluyor. Müslüman olmadan önce Amr bin Kays ile evlenmişti. İslamiyet'in Medine'de yayıldığı ilk yıllarda hemen Müslüman oldu. Kocasını da Müslüman olmaya davet etti fakat o bunu kabul etmedi. Bir müşrikle hayatını devam ettirmek istemeyen Ümmü Haram radiyallahu anha, kocasından ayrılmakta hiç tereddüt göstermedi. Bir müddet sonra da meşhur sahabi, Ubade bin Samit'le evlendi. Radiyallahu anh. Efendimiz, süt teyzesi olan bu büyük İslam kadınının evini şereflendirir, zaman zaman ziyaret ederek gönlünü alırdı. Bazen, öğle uykusu dediğimiz kaluleyi orada uyuduğu da olurdu. Ümmü haramda, Efendimiz'e ikram ve izzette kusur etmemeye çalışır, ona hizmet etmeyi kendisi için büyük bir şeref sayardı. Bir gün yine Peygamberimiz aleyhisselam kendisini ziyaret etmiş, biraz sohbet ettikten sonra uyumuştu. Biraz sonra uyandı. Tebessüm ediyordu. Ümmü Haram radiyallahu anha buna bir mana veremedi. Ya Resulallah, anam babam size feda olsun. Niçin tebessüm ediyorsunuz deyince, ''Ey Ümmü Haram! Ümmetimden bir kısmının gemilere binip kafirlerle savaşmaya gittiğini gördüm.'' buyurdu. Ümmü Haram heyecanlanmıştı. Onlardan biri olmayı arzu etti. ''Ya Resulallah! Dua etseniz de ben de onlardan biri olsam?'' Kırmadı Efendimiz. ''Ya Rabbi! Bunu da onlardan eyle diye duada bulundu orada.'' Sonra yeniden uyumak üzere tekrar uzandılar. Fazla bir zaman geçmemiş, yine tebessüm ederek uyanmışlardı. Ümmü Haram annemiz, bu tebessümün sebebini sorunca, bu defada ümmetimden bir kısmının padişahların tahtlarına kuruldukları gibi debdebeli bir halde gazaya gittiklerini gördüm buyurdu. Ümmü Haram, Peygamberimize tekrar dua etmesi ricasında bulundu. Kendisinin de onların arasında olmayı arzu ettiğini tekrarladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu kabul etmedi. Sen öncekilerdensin buyurdu. Bu diyalog yaşandı. Aradan yıllar geçti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçek sevgilisine ulaşmış, vefat etmişti. Ümmü Haram validemizin kocası Ubade bin Samit radiyallahu an, Humus'ta tebliğ vazifesinde bulunmak üzere görevliydi. Kendisiyle beraber Humus'a gittiler. Uzun bir müddet orada İslamiyet'in neşri için gayret gösterdiler. O zaman, Hazreti Osman radıyallahu anın halifeliği dönemi. Ebubekir radıyallahu an devrinden beri yapılan fetihlerle İslam devletinin hudutları her yere yayılmış. Fakat fethedilmesi gereken daha birçok yer var. Bunlardan bir tanesi de çok önemli bir yer olan ticaretin neredeyse göbeği olan o zaman Kıbrıs'tı. Kısa zamanda bir donanma düzenlendi. İşte Ubade bin Samit radıyallahu an ile beraber Ümmü Haram'da bu orduya katıldı. Lakin dikkat ediniz. O zaman Ümmü Haram radıyallahu anha 86 yaşındaydı. Kıbrıs seferi Müslümanların ilk deniz seferi. Hasılı yolculuk esnasında birçok güçlük oldu. Ümmü Haram Validemiz, yaşından umulmayacak şekilde gayet sakindi. Yolculuğun verdiği meşakkatten dolayı, hiç şikayette bulunmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, kendisine verdiği müjdeyi hatırlıyor, o müjdenin tahakkukunu arzu ediyordu. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra, donanma Kıbrıs'a geldi. Önce Kıbrıslıları Müslüman olmaya davet ettiler, kabul etmediler. Cizye verin onu da kabul etmeyince nihayet savaş başladı. Mücahitler yıldırım hızıyla taarruza geçtiler ve kısa zamanda Rum donanmasını mağlup ettiler. Sonra da bir çıkarma yaptılar. Artık savaş karada devam ediyordu. Rumlar daha fazla karşı koyamadı. Ve böylece Kıbrıs, hicretin 28. yılında fethedildi. Savaş bitmişti. İslam ordusu Şam'a dönüyor. Ümmü Haram radiyallahu anha, şehitliğe nail olamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Fakat, şehitlik bu mübarek hanım için takdir edilmişti ve mutlaka gerçekleşecekti. Nitekim, birdenbire biri atı huysuzlandı. Ümmü Haram radıyallahu anha düştü ve çok özlediği şehadet mertebesine kavuştu. Böylece Allahu Teala'nın ölüler demeyiniz buyurduğu şehitler kervanına o da katıldı. Bugün de Kıbrıs'ın fethinin sembolüdür Ümmü Haram radıyallahu anha. Hala Sultan diye bilinir kabri. Larnaka yakınlarında bulunan tuz gölü kıyısında. Allahu Teala rahmet buyursun. Amin. Ve Safiye binti Abdülmuttalib radiyallahu anha. Kendisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in halası. Hazreti Safiye yeğenini küçük yaşından beri bir anne şefkatiyle bağrına bastı, ona annesizliğini hissettirmemek için elinden gelen fedakarlıktan geri durmadı. Yeğenini çok seviyordu. Onun ileride insanlar içinde mühim bir mevki kazanacağını tahmin ediyor, merakla, sabırsızlıkla o günlerin gelmesini bekliyordu. Aradan yıllar geçti. Sevgili yeğeni, Nihayet peygamberlikle vazifelendirildi. İnsanları İslamiyet'e davet ediyordu. Halası hiç tereddüt göstermedi, iman ederek ilk Müslümanlar halkasına katıldı. Bundan böyle, kendisine olan maddi, manevi desteğini daha da arttırdı. İslamiyet'in yayılması için canla başla çalıştı. Biliyorsunuz, Kaderin garip tecellilileri vardır. O tecellilerden bir tanesi de onun üzerindeydi. Kardeşi Ebu Leheb, sevgili yeğenine düşmanlık etmekte başı çekiyor. Başta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere, bütün Müslümanlara işkence etmekten, acı çektirmekten sanki özel bir lezzet alıyor. Hazreti Safiye annemiz, bu vicdansızlığa son derece üzülüyor, hiç tahammül edemiyordu. Bir gün yine Ebu Leheb'in, Efendimiz'i incettiğini duydu. Hemen yanına gitti ve sert bir şekilde onu ikaz etti. Kardeşinin oğlunu ve onun dinini yardımsız bırakmak sana yakışır mı? Ehli kitap âlimleri, Abdülmuttalib'in soyundan bir peygamber çıkacağını söylüyorlar. İşte o peygamber yeğenimizdir dedi. Fakat Ebu Leheb'in hakkı ve hakikati görebilecek bir gözü, kalbi yoktu. Kalbini kin ve öfke kaplamıştı. Kardeşinin bu ikazına cahiliye devrinde kadının durumunu aksettiren şu cümleyle karşılık verdi. Zaten kadınların sözleri erkeklere ayak bağıdır. Bir şey yapamadı. Ebu Leheb'e laf anlatmak mümkün değildi. Üzgün bir şekilde Hazreti Safiye radiyallahu anha mahzun bir şekilde ayrıldı. Kardeşini Efendimiz'e yardımcı olmaya ikna edememişti. Fakat oğlu Zübeyir'in, Efendimizin bir fedaisi olabilecek şekilde yetişmesi için gayret gösteriyordu. Disiplinli bir anneydi. Bazen hafifçe dövdüğü de olurdu. Sebebi sorulduğunda, yetişmesi için yapıyorum. Çünkü o, ileride orduları idare edecek Allah'ın izniyle derdi. Gerçekten de, onun yetiştirdiği Hazreti Zübeyir radiyallahu anh, İslamiyet'in kahraman bir fedaisi oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her peygamberin havarisi, yardımcısı vardır, benim de yardımcım Zübeyir'dir buyurduğu kişiydi. Ayrıca onu cennette müjdeledi. Böylece Hazreti Safiye, cennette müjdelenen on sahabiden birinin annesi olma şerefini kazandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde sevgili halası onu orada yalnız bırakmadı. Oğlu Zübeyir'le beraber Medine'ye gitti. Hazreti Safiye radiyallahu anha Allah ve Resulüne bağlıydı ve bu uğurda hayatını ortaya koymaktan çekinmezdi. İslam tarihinde kafiri öldüren ilk Müslüman kadın ünvanının sahibi oldu. Hadise, Uhud Savaşı'nda ceryan etti. Uhud Savaşı'na çıkılmıştı. Sağlam olduğundan kadınları, kızları ve çocukları Hz. Hassan'ın evine yerleştirdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşlığı ve sakat olduğu için Hazreti Hassan'ı da Uhud savaşına götürmeyip evde bırakmıştı. Mücahitler, Uhud'da can ziperane kılıç sallarken bunu fırsat bilen bir Yahudi, sinsi sinsi kadınların ve çocukların bulunduğu eve yaklaştı. Savunmasız insanları şehit edip, sonra da aklı sıra kahramanlık taslayacaktı. Sonrasını gelin, Hz. Safiye'nin kendisinden dinleyelim. Bir ara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle irtibatımız kesikti. Zaten Efendimizle sahabiler yardıma gelebilecek durumda değildi o zaman. Yahudi'nin evin etrafında dolaşıp durduğunu görünce Hassan'a gittim, durumu haber verdim. Bu Yahudi'yi öldürmesini istedim. Hazreti Hassan hem yaşlı hem de hastaydı. Ey Abdülmuttalib'in kızı. Allah senden razı olsun. Bilirsin ki ben bunu yapabilecek güçte değilim, dedi. Artık vazife bana düşüyordu. Yanımızda silah da yoktu. Elime büyük bir odun parçası aldım. Yavaşça aşağı indim. Adamın sırtına bir darbe indirdim. Adam yere serildi. Sonra ölünceye kadar ona vurdum. Böylece, Büyük bir tehlikeyi önleyen Hazreti Safiye, yüksek bir yere çıkıp savaş alanını seyretmeye başladı. Kalbine bir sızı düşmüştü. Gözü dönmüş müşriklerin sevgili yeğenine bir zarar vermelerinden endişe ediyordu. Tam bu sırada, Müslümanların mağlubiyete uğradığı haberi bomba gibi patlak verdi. Hazreti Safiye radiyallahu anha, daha fazla bekleyemezdi. Birkaç kadın aldı yanına ve Uhud'un yolunu tuttu. Karşılaştığı ilk mücahide Efendimiz'in sıhhatini sordu. Sağ olduğunu fakat kardeşi Hazreti Hamza'nın radiyallahu anh şehit düştüğünü öğrendi. Mübarek şehidin cesedini görmeyi arzuladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin geldiğini görünce oğluna Zübeyir Annene geri çevir, kardeşinin cesedini böyle görmesin.'' buyurdu. Hz. Zübeyir, annesini karşıladı ve geri dönmesini istedi. Efendimizin böyle istediğini söyledi ama, kardeşinin cesedini görmek için izin istedi. Oğluna, ''Şayet kardeşime yapılanı görmeyeyim diye geri döneceksem, ben onun kesilip parçalandığını biliyorum.''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 bir defa daha annesine hayranlığını ifade etti. İşte böyle bir annenin oğluydu o. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gitti, annesinin sözlerini tek tek nakletti. Peygamberimiz sevgili halasının samimiyetine inanıyordu. O halde bırak görsün buyurdu. Sonra da elini halasının göğsü üzerine koyup dua etti. Hazreti Safiye, kardeşinin cesedi başına geldi. Vücudu paramparçaydı ve bazı azaları kesilmişti. Bu dehşet verici hadise karşısında, Hazreti Safiye radıyallahu anha yine sakindi. Üzerinde hiçbir şikayet emaresi görülmüyordu. E, zaten onun gibi birinin, Kadere itiraz etmesi düşünülür müydü? Hem artık bunun manen zarardan başka hiçbir faydası olur muydu? O halde yapabileceği tek şey Allahu Teala'nın onun derecesini biraz daha yükseltmesi için dua ve niyazda bulunmaktı. Şöyle dua etti: Allahım, hepimiz senin kullarınız. Hepimiz sana döneceğiz. Kardeşimin varsa kusurlarını affeyle. Bu sabır ve metanet, Efendimiz'i çok sevindirdi. Onun sabrını daha da kuvvetlendirecek şu müjdeyi verdi. Bana Cebrail geldi aleyhisselam. Melekler katında Hamza'nın, Allah'ın, ve Resulü'nün arslanıdır diye yazıldığını haber verdi. Bu haber gerçekten de çok sevindiriciydi. Eliyle gözyaşlarını sildi ve oradan ayrıldı. Hazreti Safiye radiyallahu anha, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına kadar kendisini bir anne şefkatiyle bağrına bastı ona öksüzlüğünü hissettirmemek için elinden gelen gayreti gösterdi. Fakat Efendimizin fani dünyadan ayrılıp yüce Rabbine kavuşma zamanı gelmişti. Hz. Safiye, Efendimizin başucunda duruyor, göz yaşlarını tutamıyordu. Neler yaşadı neler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra on sene daha kadar yaşadı. Hicretin 20. senesinde Hazreti Ömer'in radiyallahu hilafeti zamanında vefat etti. Medine'de Baki kabristanlığına defnedildi. allah Teala razı olsun, derecesini Ali eylesin. Amin. Ve Ümmü Şerik radiyallahu annemiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiş ve bu uğurda birçok sıkıntıya katlanmış bahtiyar kadınlardan bir tanesi de oydu. Bütün sıkıntılara rağmen inancında sebat eden, Allah'a teslimiyet ve tevekkülden ayrılmayan bu mübarek kadın birkaç defa Allahu Teala'nın lütuf ve ikramına nail olmuştu. Hicrette yaşandı bunlar. Gelin, hicrette yaşanan bu olayları kendisinden dinleyelim. Benimle birlikte hicret edecek bir arkadaş bulamamıştım. Medine'ye giden bir Yahudinin ailesine katıldım. Yolculuk esnasında suyu tükenmişti. Yahudi ailenin yanında su vardı. Fakat Yahudi ''Sen dininden dönmedikçe kesinlikle su alamayacaksın.'' dedi. Hanımı da, ''Ona suyu verirsen seni fena yaparım.'' diye tehdit ediyordu. Ümmü Şerik radıyallahu anhanın anlattığı bu olayı, bakın nasıl anlatıyorlar. Hava çok sıcaktı. Güneş adeta kavuruyordu. Bu şartlarda susuz olarak yolculuk yapmak, Elbette Ümmüşşerik radıyallahu anhayı iyice halsiz düşürdü. Zorlukla yürüyor, zorlukla konuşabiliyor, su da yok. Bu durum o Yahudi'yi öyle bir ümitlendirdi ki, nasıl olsa dedi bu sıcakta susuz kalamaz, birazdan dininden döner ve mecburen zaten bizimle gelmek zorunda. Ümmüşşerik'in birazdan dininden döneceğini tahmin ediyordu. Fakat Ümmü Şerik imanın tadını almıştı bir kere. Dünyayı ahirete hiçbir zaman tercih etmeyecek kadar kuvvetli bir imana sahipti. Allahu Teala'nın mutlaka bir yerden yardım göndereceğine inancı sonsuzdu. Nitekim geceleyin Allah'a olan teslimiyetinin peşin mükafatını gördü. Herkesin uyuduğu bir sırada göğsünün üzerine bir miktar suyun konduğunu hissetti. Aldı, içti. Suya kanmıştı. Biraz sonra yol arkadaşlarını uyandırmak için seslendi. Yahudi onun gür sesini işitince Allah Allah dedi. Şaşırdı. Ben su içmiş birinin sesini duyuyorum. Hanımını sıkıştırdı. ''Sen mi su verdin ona?'' ''Hayırdı, ben ona su falan vermedim.'' dedi hanımı. Nihayet, Yahudi, Allahu Teala'nın lütfuna mazhar olduğunu anladı. Ve buna inanınca, gördüğü bu keramet karşısında kelime-i şehadet getirdi, Müslüman oldu. Böylece Ümmü Şerik radiyallahu anha, hem dininde sabretmiş hem de kendisini Yahudi olmaya zorlayan birisinin Müslüman olmasına sebep olmuştu. Ayrıca Allahu Teala'nın ihsanını kazanmıştı. Ümmü Şerik radıyallahu anha imkana nispetince efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir şeyler ikram etmekten geri durmazdı. Kendisini kendi nefsine tercih ederdi. Bir defasında kendisi yememiş, Efendimiz aleyhisselam için bir miktar yağ biriktirmişti. Hizmetçisini çağırdı. Yağı Efendimiz'e götürmesini istedi. Hizmetçi denileni yaptı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmüşşerik'in bu ikramından hoşnut oldu. Hizmetçiye yağ tulumunun ağzını bağlamamasını tembih etti o da tulumu eve götürüp bir yere astı. Ümmü şerik içeri girdiğinde gözüne yağ tulumu ilişti. Tulum yine yağ ile dolu. Hizmetçiyi çağırdı. Evladım ben sana bu yağı efendimize sallallahu aleyhi ve sellem götür demedim mi? Hizmetçi, efendim dediğiniz gibi yaptım ama bana da böyle böyle söylendi. Ben de onu yaptım. Deyince, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gittiler. Peygamberimiz bunun Allah'ın bir lütfu olduğunu söyledi, tulumun ağzını bağlamamalarını tembihledi. Ümmü şerik sevinçle oradan ayrıldı. Çünkü bu Efendimiz'e olan muhabbetinin peşin bir mükafatıydı. Ve o da seneler sonrasında vefat etti. Her insanın, her birimizin tadacağı ölümü tattı. Allahu Teala razı olsun. Makamını ali eylesin. Amin. İşte böyle dostlar. Bugün sahabe annelerimizin, hanım sahabelerin hayatlarından küçük şöyle anekdotlar anlatmaya çalıştık dilimiz döndüğünce. Daha kimler var kimler? İnşallah onları da bir başka programda sizlerle paylaşmak isteriz. Nasipse bu yolculuğumuzu sürdürmek isteriz. Sürçülü ettik, affola. Allahu Teala'dan niyazımız. Nasıl biz bunları okurken siz dinlerken sanki o anları yaşıyormuş gibi oluyor ve bu insanları merak ediyoruz, onların cesaretlerine. Onların hal ve hareketlerine hayran oluyoruz. İnşallah bizleri onlarla karşılaştırmasıdır. Ya Rabbi, sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini, öğret bize doğruları. Ya Rabbi, Sen bize öğretmezsen biz bilemeyiz. Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Ya Rabbi, Peygamber Efendimizin, sallallahu aleyhi ve sellem yolundan gitmeyi nasip eyle. Kadınıyla, erkeğiyle, bir kul olarak en güzel sana yaklaşmanın takva üzere olduğunu ne olur bize unutturma. Biz aciziz ve ne olur bizleri son nefeste iman ile göçenlerden eyle. Amin, amin, amin.